İklim Kuşağı Konuşuyor Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu Hepinize merhaba Sayın Çık Radio dinleyicileri. İklim Kuşağı Konuşuyor programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Atlas Sarrafoğlu. 15 yaşındayım ve 11 yaşından beri iklim aktivistiyim. İlk aktivistliğe başladığım yalı katıldığım aktivistlerin yaz kampında birçok uluslararası iklim aktivistiyle tanışmıştım ve onlarla röportajlar yapmaya başlamıştım. İlk konuştuğum aktivistlerden biri de Rusya'da iklim aktivisti arkadaşım Arşak Makiçyan'dı. Arşak'ın iklim aktivistliği çok zor bir süreç oldu hep Rusya'da toplu grevlere izin verilmediğinden o tek başına sürdürdüğü grevlerinde birkaç kez gözaltına alındı tutuklandı ve hatta... Hapiste tıkıldı. Arşak artık Rusya'da değil. Ee, savaş başladığı gün sevgilisi Polina ile evlendiler ve kısa bir süre sonra Rusya'da terk ettiler Arşak'la. Birkaç gün önce gerçekleştirdiğim sohbeti şimdi sizinle paylaşmak istiyorum. Hi Arşak, how are you? Merhaba Arşak, nasılsın? Uh... Benim için biraz garip çünkü ülkem Ukrayna ile bir savaş yaşıyor. Rusya sivilleri öldürüyor, Ruslar kadınlara, çocuklara saldırıyor ve bu benim için çok korkunç. Evet ve bunu durdurmak için bir şeyler yapmaya çalışıyorduk ama bu biraz zor. Çünkü artık Rusya bir diktatörlük ve aktivistlerimizin enstrümanları bir şekilde yok edildi. TikTok kullanamıyoruz, cihazlarınızda protesto yapamıyoruz, yoksa tutuklanabiliriz. Bu yüzden Rusya'daki bu savaşı protesto etmek bizim için çok zordu. Bu sebeple bundan sonra ne yapacağımıza bakmak için Almanya'ya gitmeye karar verdik. Evet, biz de Rusya'ya geri dönüp aktivistlerimizle devam edecektik. Belki farklı bir zeminde ama şimdi Rus hükümeti e, benim hakkımda bu davaya başlattı ve bir senedir Rusya'da yaşamama, ee, ve e, Rusya'da yaşamama rağmen vatandaşlığımı iptal etmek istiyorlar. Tüm eğitimi Rusya'da aldım ve evet bu benim için çok garip. I lived in Russia since one year old. I got education in Russia. And yeah, strange for me. I mean if I was in your place it be like so... Um, like... Seni radyo programında görmek çok güzel, keşke burada daha iyi şekilde konuşabilseydik ama aktivistler olarak insanlığı şu an bulunduğumuz noktaya getiren sisteme karşı savaşıyoruz. Yani biliyoruz ki bir iklim aktivistisin, pardon Rusya'da 2019'dan beri yalnız iklim aktivistisin. Seni yakından takip ediyorum ve geçen yıl bir noktada fark ettim ki iklim yerine hükümete karşı savaşmaya karar vermişsin. Bunu değiştirmene neden olan o dönemden tam olarak neler oldu, neler geçti başından, neyin yanlış gittiğini gördüm. Uh, you have been um, a climate activist, sorry, uh, the solo climate activist in Russia since 2019. And I am uh, a close follower of yours. And I noticed uh, at one point last year, you decided to fight against the government instead of climate. Uh, so what exactly happened at the time that um, you made this change and what did you see uh, was going wrong? Uh, yes, uh bir ara Rusya'da Fridays for Future hareketi için örgütleniyorduk ve bizim için çok zordu çünkü insanlar protesto yapmaktan korkuyordu ee, ama biz yapıyorduk ve sonra hükümet tek bir grevden bile insanları tutuklamaya başladı ve hükümet birçok arkadaşımın, evet aktivistleri bastırmaya başladı. Bu yüzden Rusya'daki farklı siyasi sorunlar hakkında artık sessiz kalmak imkansızdı ve sadece çevre hakkında konuşmak imkansızdı. Ve bir Fridays for Future hareketi inşa etmeye devam etmek imkansızdı. Çünkü insanlar Rusya'daki tüm sorunlarımızı protesto etmekten korktular. Politik olduklarından bu yüzden iklim grevlerimi yapmaya devam ediyorum. Artık o kadar etkili değil ve belki politik düzeyde bir şeyler yapmak için yeni bir strateji düşünmem gerekiyordu. Bu yüzden Rus parlamentosuna aday olmaya karar verdim. Başarılı bir girişim olmadı çünkü Rusya parlamentosuna aday olmama izin verilmedi. Beni aday gösterme sözü veren bu demokrasi yanlısı parti Rus güvenlik servislerinden beni aday gösterirlerse hükümetin böyle bir dava açacağına dair bazı tehditler aldıktan sonra pozisyonlarımı düşündüler. Beni en az bir sene tehdit ettiler ve evet vatandaşlığımı iptal etmekle tehdit ettiler. Ama sonuçta ciddiye alındım. Evet. Ve ondan sonra aktivizm yapmaya devam ettim. Ve ardından farklı küresel sorunları iklim krizine bağlamaya çalıştım. İnsan hakları iklim krizine... Ee bağlamaya çalışıyordum. Bu benim yeni stratejimdi. Fridays for Future hareketini organize etmek imkansız olduğu için insanlar protesto etmekten korktular. Ve aktivizmi sürdürmek için yeni yollar bulmaya çalışıyorum. Ve e, benim için gerçekten zor bir zamandı. Ve evet bu pandemi boyunca yaklaşık iki sene sürdü. Rusya'da Navalny zehirlenmesi gibi birçok korkunç şey olduğu için e, siyasi olarak dahil oldum. Ardından arkadaşımın da eee aralarında olduğu Navalny ekibi aşırılıkçı olarak ilan edildi. Ve neredeyse tüm yabancı ajanlar olarak ilan etmeye başladılar. Ve bu korkunçtu çünkü özgür bağımsız medya olmaktan aktivizm yapmak bayağı zor. Çünkü insanlar dünyada olup biten yerel haberler hakkında bilgi alamıyorlar. Durum gittikçe kötüleşiyordu. İklim ve çevre hakkında çok konuşuyordum. Ama bu iki yıl boyunca içimde hükümete karşı kendi iç savaşımı veriyormuşum gibi bir his yarattı. Ve bu savaş başladığında gelecek için savaşmaya devam etmek imkansızdı. Çünkü belki de Rusya'nın artık bir geleceği yok. Bizim bugünümüz ve Ukrayna'nın bugünü veya Rus halkının bugünü için savaşmamız gerekiyor. Çünkü savaş bu savaş. Rusya ve hepimiz için çok korkunç. My own civil war against the government. Uh, yeah, during these two years, and yeah, when this war has started, it's uh, yeah, it's impossible to continue to fight for future because uh, Russia maybe doesn't have a future anymore. We we are continuing to fight now for our present and yeah, for present of Ukrainian people, for present of Russian people, because yeah, this war is terrible for Russia, for all of us. Yani zaten iklim kriziyle mücadele ediyorduk ama şimdi bir de savaş var ve bir sürü şeyler oluyor. Ve bu gerçekten berbat. Yani ikinci sorumda şunu soracağım sana Arşak, Bahsettiğin gibi Ukrayna'yı işgal ettiler ve aynı gün sen ve Polina evlendiniz. Sonra ikiniz de Almanya'ya gittiniz. Ki bunun harika bir fikir olduğunu düşündüm. Ben sadece her şeyi bir zaman çizelgesine koymaya çalışıyorum ve bu yüzden durumunuzu daha iyi anlamak için adım adım gidiyorum neden Almanya'ya seyahat etmeye karar verdin? Çünkü o noktada ülkelerde savaşı finanse etmeyi bırakmalarını istemek konusunda senin sesini oldukça fazla duyuyorduk Ayrıca bize bu savaşın Rus vatandaşlarının e, bakış açısından nasıl göründüğünü söyleyebiliriz stop funding the war and also uh, can tell us, uh, how this looking from the Russian citizens point of view Evet, Mart sonunda Almanya'ya gitmeye karar verdik. Çünkü bu savaşın ilk ayında toplu protestolara gidecektik ve 50 bin kişi gözaltına alındı veya tutuklandı. Ve evet, birçoğumuz tutuklandı ve bu durumda e, hükümet yeni bir yasa çıkarıyordu. Bu savaşa savaş denmesini yasakladılar. Belki de bu savaşı savaş dediğiniz için yıllarca hapis yatabilirsiniz. Ben savaştan önce otoriter bir rejimde yaşadığımızı söylüyordum. Sonra bunun bir diktatörlük olduğunu ve stratejimizi değiştirmemiz gerektiğini söylemeye başladım. Yeni stratejiler düşünmek istiyorsan zamana ihtiyacın var ve belki güvenliğe de ihtiyacın var. İşte bu yüzden Almanya'ya gitmeye karar verdik ve Rusya'da kalmamız imkansızdı. Çünkü her gün bir arama yapılmasını bekliyorduk ya da arama yapan birçok arkadaşımız tutuklanıyordu. Biz de düşünmek, biraz dinlenmek ve bundan sonra ne yapacağımızı anlamak için Almanya'ya gitmeye karar verdik. And uh, yeah, we decided to go to Germany to think, to to have a little bit of rest, and to understand what uh, what to do next. Yeah, I Durumu kesinlikle anlıyorum ve bir sonraki soruma geçiyorum Arşak. Bu savaş karşıtı aktivizm sizi çok savunmasız bir duruma soktu. Geçen hafta vatandaşlığınızı riske attığınızı duyduk. Bu durum aktivizm bağımızın dışında. Hem video mesajınızda hem de Guardian'a Rus iddiasının savaş karşıtı ve iklim aktivizminin intikamı olduğunu hissettiğinizi söylediniz. Size yöneltilen suçlamalar hakkında... What do you think about the charges brought against you? Bu davalar anlaşılabilir. Çünkü tüm hayatım boyunca Rusya'da yaşadım. Evet, bir Rus Ermeniyim ve diğer Ruslardan daha az hak, hakka sahip değil. Bence Ermenistan'da doğma sebebimle bu davanın bir ilişkisi yok. Benimle de ilişkisi yok. Çünkü Rusya'da etnik köken itibariyle Rus olmayan başka ülkelerde doğmuş bir sürü insan var ve onların susmasını istiyorlar. Bu yüzden bana bu davayı açtılar. İnsanları korkutmak istiyorlar. Ben bir Ermeniydim. Putin rejimine karşı savaşıyordum. Ve birkaç yıldır bu savaşa karşı mücadele veriyordum. Hikayemi insanları korkutmak için kullanmak istediler. Çünkü bu Rus muhalefetinde çok fazla Ermeni yok. Ve bu savaşa karşı oldukça sesim çıkıyordu. Bu yüzden insanları korkutmaya çalışıyorlar. İnsanlar üzerinde etki sahibi olmak ve tüm insanları korkutmak için yeni bir araç bulmaya çalışıyorlar. Gördüğünüz gibi bu dava sadece benimle ilgili değil. Evet, aktivistim. İklim krizine karşı savaşıyorum. Farklı şeyler yapıyordum ama Rusya'da o kadar ünlü değilim ve her yerden milyonlarca takipçim yok. Ben sadece bir aktivistim ve bir aktivist olarak beni desteklemekten korktukları için Rusya'da marjinalleştirildim ve şimdi beni daha da marjinalleştirmek istiyorlar. Ve Rusya'da olmayanları daha da marjinalleştirmek istiyorlar. Bu zaten tehlikeli bir durum ve bu yüzden buna sessiz kalamayız. Güvende olmama rağmen Almanya'dayım. Bu dava benimle ilgili değil yeah and um, as an activist I was marginalized in Russia people were afraid to to support me and yeah and now they they they want to marginalize me even more and and they want to marginalize not rushing yeah people yeah even more yeah so it's it's it's a very dangerous case it's a very dangerous case that's why we cannot Stay silent about it even though yeah, I am in safety I am in Germany yeah but this case it's not about me yeah we definitely understand evet and, kesinlikle anlıyoruz no ve hiçbir şey senin atan, atan değil ve hükümetin totally sorumlu olduğu yeah, noktaları tamamen anlayabiliyorum like ben daha ben e, daha 15 um, yaşındayım um, ve bunu anlayabiliyorsam um, hükümetler or neden or anlayamıyor like, Rusya karşı hükümetlerden ne bekliyorsun ee, şimdiki But sorun bu ve şimdi know. bu so, sisteme karşı I'm, I'm, harekete geçmek ne kadar önemli? Yeah. We demanding... Avrupa'da fosil yakıtlara karşı çevresel eyleme geçilmesini talep ediyorduk ve bence bu çok önemli. Çünkü fosil yakıtlar şu anda bu savaşı finanse eden tek şey. Avrupa Rusya'dan çok fazla fosil yakıt alıyor ve Rusya'nın bu savaşı beslemek için çok parası var. Rusya'dan fosil yakıt almayı bırakmamız gerekiyor. Şimdi adil enerji geçişine ihtiyacımız var. Hem de her zamankinden çok daha hızlı. Sadece para değil. Bu her şey. Çünkü bugün, belki yarın bu savaşı durdurmamız gerekiyor. Ama 2027'ye kadar değil çünkü bu savaşı mümkün olduğu en kısa sürede durdurmalıyız ve Avrupa'nın ve diğer ülkelerin Putin'in konuşmaya devam etmek için en iyi kişi olmadığı, bu müzakereleri sürdürmeye devam etmek için en iyi adam olmadığı açık olsa da onunla müzakere etmeye devam etmesi benim için garip. Ama bence konuşmak daha önemli. Rusya'yı bildi Rusya bildiğimiz için insanları, Rus sivil toplumunu kurtarmak için Rus tarihinin bir parçasıyız. Rusya'daki durum üzerinde bir etkimiz olabilir. Ama bunun için çok fazla desteğe ihtiyacımız var. Çok fazla yardıma ihtiyacımız var. Çünkü burada durumumuz biraz zor. Rus sivil toplumunda birçok insan şimdi farklı ülkelerde ve Rusya'da artık yaşamlarını sürdüremiyorlar vizeler ve diğer şeyler gibi birçok farklı sorunla uğraşıyoruz. Bence Rus, sivil toplumu olarak çalışmalarımıza devam etmek için biraz yardıma ihtiyacımız var. Çünkü Putin bu kadar şeytani onunla müzakere etmek garip help to continue our work yeah to to influence the uh, situation in russia we need some help yeah and yeah i think uh, the government in different countries they need to talk with people from russian civil society with activists from russian civil society uh yeah because it's strange to continue to negotiate with putin when he is like <laughs> he is evil yeah ya, yeah. well, um, Şimdi sıradaki uh, sorum senin cevabınla da ilgili aslında answer, Yardıma ihtiyacın olduğunu söyledin in, uh, ee, Sen bir and violonistsin, and, um, bir sanatçı olarak um, Lütfen bize uh, bu durumun also, like, seni nasıl etkilediğini anlat uh, Almanya'dayken uh, değerli kemanını uh, satmak uh, istediğini Tweet uh, attığını görmüştüm uh, Bunun uh, sana neden uh, stresle, like, stresle uh, e, geri döndüğünü uh, Ve bu uh, stresle nasıl başa çıktığını, uh, başa çıktığını so bizlere anlatabilirsen Ayrıca yeterince destek ve yardım alıp almadığında sormak istiyorum. The stress this is causing you and I also want to ask do you think you are getting enough support and help? As hareketinden bir iklim aktivisti olarak farklı insanlardan çok fazla desteğim var ve insanlar beni tanıyor. Bu yüzden çok ayrıcalıklıyım. Eğer durumu Rusya'daki farklı aktivistlerle karşılaştırıyorsanız evet ama bu benimle ilgili değil. Vatandaşlığımı iptal ederlerse çok sorun yaşarım. Belgelerim olmadan nasıl devam edeceğimi bilmiyorum çünkü bu durumda belgelerim geçersiz olacak. Bu yüzden belki bir noktada vatandaşlığımı iptal ettiklerinde biraz desteğe ihtiyacım olabilir. Ama şimdi her şey yolunda. Evet kemanımı sattım çünkü biraz paraya ihtiyacımız vardı ama şimdi paramız var. Şimdi bazı çözümler bulabiliriz. Bize yardım edebilecek farklı insanlar var. de arkadaşlarımız var. Şu anda benden daha fazla, ihtiya daha fazla desteğe ihtiyacı olan birçok Rus aktivist var. Bu yüzden şimdi Rus halkını dinlemenin, onlara ulaşmanın, onlara nasıl yardım edebileceğimizi sormanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki Ukraynalı mültecilere yardım etmeme, ...etmeye devam etmeli. Çünkü Ukra çünkü Avrupa'daki Ukrayna'dan giden Ermeni mülteciler de her yerde. Onlara da yardım etmeye devam etmeliyiz. Çünkü bu savaş 3 aydır devam ediyor. Ve bu insanlar evlerini kaybettiler. Şimdi yardımımıza ihtiyaçları var. Daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Ve bu savaş sadece Rusya ve Ukrayna ile ilgili değil. Bu savaş Avrupa'nın ortasında yaşanıyor. Ve bu savaş sadece bir savaştan daha büyük bir şey. Bu hepimize ve dünyanın her yerindeki insan haklarına karşı bir diktatörlük savaşıdır. Yeah these people they, they lost their homes they need our help now so yeah we need to to do more and this war it's not just about Russia and Ukraine this war is happening in the middle of Europe this war is is something bigger than just a war It, it's it's it's a fight of of a dictatorship and and and yeah against all of us against human rights all around the world yeah um well Evet, aktivist olmanın zor olduğunu biliyorum çünkü her şeye karşı hareket ediyorsun ve onu savunmakla sorumlusun ve her zaman aktif olmalısın. Sürdürülebilirlik de önemli biliyorsun ki eklemek istersen, sorularım benim bunlar, herhangi bir çağrı yapmak istersen ya da programı bitirmeden ekleme, eklemek istediğin bir şeyler varsa biz de duymak isteriz. You know, last words. If you add something, we're all in you. Yeah. Tabii. Şimdi hala iklim aktivizmi yapmaya devam ediyorum ve bu savaşı iklim krizine bağlıyorum ve elbette her şey bağlantılı. Dinleyicilerin e, için bunun hakkında konuşmamız harika çünkü dediğim gibi bu savaş sadece Rusya ve Ukrayna ile ilgili değil. Son 3 ayda kendimi farklı şeyler hakkında eğitmeye çalışıyorum. İkinci Dünya Savaşı gibi ve 1940'larda Alman sivil toplumuna karşı kullandıkları enstrümanlar hakkında terör topografyası gibi Almanya'daki müzelere gidiyoruz. Hatalarımızı anlamak için biz de farklı müzelere gidiyoruz ve cevapları farklı yerlerde bulmaya çalışıyoruz. Evet, bu ilk Rus savaşı değildi. Ondan önce Rusya, Gürcistan'da savaştı. Rusya, Suriye'de korkunç bir savaş oynadı. Bundan bahsetmek de çok önemli. Ve biz de hatalarımızı bulmaya çalışıyoruz. Belki de son 8 yılda. Ukrayna'da olanlar hakkında daha fazla ses çıkarmalıyız. Rusya'da da farklı siyasi sorunlar hakkında daha farklı ve daha fazlasını yapmalıyız. Yani evet, bir iklim aktivistiyim ama farklı şeylere sessiz kalamam. Ve sadece iklim krizine değil, bağlantılı her şeyi konuşmaya çalışıyorum. And we are trying to find our mistakes as well. Like Maybe we should be more vocal about what was happening in Ukraine during the last eight years. Maybe we should do more about different political problems as well in Russia. So, yeah, I am a climate activist, but uh, yeah, I cannot be silent about different things. And I'm trying to talk about not just climate crisis, but everything. Uh, so, um, well, um, <gülüyor> Programa vakit ayırdığın çok ve konuk olduğun için çok teşekkürler Arşak bir, ve daha iyi bir dünya iklim adaletine sahip bir dünya için umut edelim. Şimdilik hoşça kal. Yakında görüşmek dileğiyle. Bye for now Arşak. Hope to see you soon. Thank you. Bye. Teşekkürler. Hoşça kal. Evet Sıyın Açık Radyo dinleyicileri iklim aldaletinin sağlandığı, artık iklim aktivisti olmak zorunda kalmadığımız bir dünya olsun diliyorum. Gelecek haftaya kadar kendinize ve gezegenimize iyi bakın. Görüşmek üzere.